Boş, Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Antarktika'da bilimsel araştırmalarda yer alan ilk Türkiyeli Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gökhan Halıcı. Profesör Halıcı 150 farklı türe ait 500 örnekle Türkiye'de çalışmalarını sürdürüyor. Halıcı Antarktika'da yayılış gösteren likenlerin göç eşitliğini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Profesör Doktor Gökhan Halıcı'nın Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki bitki örtüsü oldukça zayıf. Dünyanın en fakir yeri. Sadece iki tane çiçekli bitki türü var. Karasal vegetasyonunun baskın elementleri bizim çalıştığımız bir çeşit mantar olan likenler ve kara yosunları. Bunlar da dünyanın diğer yerleriyle kıyasladığımız zaman çok zengin değiller. Son zamanlarda meydana gelen küresel ısınmanın etkileri en hızlı kutu, kutup bölgelerinde görülüyor. Dolayısıyla kutup bölgelerindeki bitki örtüsünün baskınlığı da gitgide değişiyor, artıyor. İklim değişikliği beyaz kıta olarak bilinen Antarktika'yı gitgide yeşillendiriyor. Oradaki türbüyo çeşitliğini daha da arttırıyor. Türlerin yayılış alanları artıyor. Bunun nedenlerinden birisi de orada bulunan buzulların çok hızlı bir şekilde erimesi. Bu organizmaların büyümesi için daha geniş bir yer açıyor olabilir dedi. Antarktika'da bir Türkiye'de bilim insanı görmek ne kadar güzel. Tabii ki durum içler acısı. Bilim insanları insanlarla böceklerin kaderinin iç içe geçmiş olduğunu söylüyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden 25 uzman tarafından önemli bir uyarı yapıldı. Sayısı 5,5 milyon olduğu tahmin edilen böcek türleri çok ciddi şekilde azalıyor ve yok oluyor. Uzmanlar derhal eyleme geçirmesinin yetecek kadar bilgi olduğunu ve daha fazla veriyi beklemenin geri dönülmez tahribata yol açabileceğini belirtti. Araştırmacılar hazırda bekleyen çözümlerin bulunduğunu ve bunların acilen uygulamaya koyulması gerektiğini söyledi. Bu çözümler arasında daha büyük doğa rezervleri, zararlı pestisitlere kısıtlama getirilmesi ve ölü ağaçların bahçelerde bırakılması gibi yöntemler bulunuyor. Uzmanlar genellikle memelilere ve kuşlara odaklanılan koruma çalışmalarında omurgasızların böcekler gibi göz ardı edilmemesi gerektiğini ekledi. "Benim insanları, böceklerde görülen azalmalar insanlığın yerini dolduramayacağı yararlardan mahrum kalmasına yol açıyor. Neredeyse bütün böcek azalmaları ve yok oluşlarının nedeni ise insan faaliyetleri dedi. İngiliz tıp dergisi Lancet'in yayınladığı bir makaleye göre 0-18 yaş arası Bebek, çocuk ve ergen sağlığı alanında 20 senedir devam eden ilerleme sona erdi. Ve şu anda yeni nesil mevcut sorunlar nedeniyle tehdit altında. Euro News'un haberine göre Lancet bu araştırma için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım fonuyla Dünya Sağlık Örgütü çerçevesinde dünyanın dört bir yanından gelen 40 bağımsız çocuk sağlığı uzmanından oluşan bir kadronun hazırladığı verileri değerlendirdi. Bu verilerde 180 ülkede yeni nesille alakalı sağlık, beslenme ve eğitim gibi araştırma sonuçları yer aldı. Ancak bu kapsamda sadece Norveç, Güney Kore, Hollanda ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde durumlarda bir ilerleme var. Buna göre iyi bir ekonomiye sahip ülkeler gerilir eşitsizliği, karbondioksit salımı gibi konularda gelişme endeksinde üst sıralarda ya da sürdürülebilir ekolojiye katkıları bakımından oldukça düşük puanlarda. Bununla birlikte fakir ülkelerin karbondioksit salımı çok düşük seviyelerde olmasına rağmen İklim değişikliğinden en çok etkilenen yerler de buralar. WHO ve UNICEF komisyon kurulu üyelerinden Helen Clark, eğer küresel ısınma 2100 yılına kadar 4 derecelik eşiği geçerse, yükselen okyanus seviyesi, sıcak hava dalgaları, salgın hastalıkların giderek yayılması ve kötü beslenme birçok çocuğun hayatını büyük oranda riske atacak. Ülkeler çocuklarının ve yeni nesillerin sağlıklı koşullarını yeniden değerlendirmek ve bırakacakları mirası Korumak zorunda dedi. Yeşil Gazete'den Karya Ay Yıldız'ın haberine göre Filipinlerin başkenti Manila'nın 25 kilometre uzaklığında Bulacan şehrinde 2500 hektarlık alana yayılmış bir hava alanı projesi var. Filipin Yaban Kuşları Kulübü'ne göre hala hazırda nesli tükenmekte veya tükenmeye yakın olan 12 kuş türü hava limanı projesinden olumsuz etkilenecek. Planlanan bu projelerin kuşları yerinden ettiğini anlatan kuş gözlemcisi Çinko Elbette araziyi kullandığınızda kuşlar habitatlarını kaybediyorlar. Peki nereye gidecekler diye soruyor. Küresel ısınmadan çok etkilenen alanlardan biri de denizler. Yapılan yeni bir araştırmada ısınan hava nedeniyle mercanlarla birlikte yaşayan simbiyotik alglerin de daha fazla asit salgılamaya başladığını bu nedenle de resiflerin giderek artan oranlarda beyazladığına yani öldüğüne dikkat çekti. Araştırma hem resiflerin hem de habitatın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. NTV'nin aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde düzenlenen Okyanus Bilimleri Konferansı'nda paylaşılan bu araştırma resiflerin sadece 80 yıllık ömrü kaldığını, 2100'ü görebilecek çok az sayıda mercan kayalığı bulunduğunu ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre bilinen mercan resiflerinin çoğu 2045 yılına kadar küresel iklim değişikliği böyle devam ederse yok olacak. Mercan resiflerinin sonunu getiren şey ise küresel iklim değişikliği. Araştırma ekibini yöneten Rene Setter, sahilleri temizlemek ve denizlerdeki kirlilik oranlarıyla mücadele etmek çok değerli bir şey. Bunları yapmaya devam etmeliyiz. Ancak günün sonunda mercan resiflerini korumak istiyorsak iklim değişikliğiyle mücadele etmek gerekiyor ifadelerini kullandı. Evet sevgili dinleyiciler bunları anlatma zamanı. Lütfen dinledikten sonra paylaşın duymayan kalmasın. Bugün günlerden Salı, yarın Çarşamba. Görüşmek üzere, esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan resünan Uygar Özeğil. Sadece bugünkü değil